Muhterem Ahmet Mahmut Zünlü Hoca Efendi ile tefsir dersleri. Elhamdülillahi Rabbil alamin Es-salatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Muhterem dinleyenlerimiz. Allahu tebaraka ve teala bizleri kendi dinini anlayıp anlatma yolunda muvaffak kıldığı için, sizlerle bir araya getirdiği için Allahu teala'ya sonsuz hamd senalar olsun. İmam Rabbani kutse sırrı hazretleri <gülüyor> elbette bu ile Mirza Fethullah Hakim fi beyan bu müslümanım diyenler 73 fırkaya ayrılacak bunlar hepsi cehennemdedir bir tek fırka cennettedir buyurdular Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu mektubun içinde devamı gelecek bu hadis-i şerifin. Başı böyledir. Bu mektubu da neyi beyan edecek? Bu 73 fırka içerisinden fırkayı naciye dediğimiz kurtuluşa namzet olan tek kurtulacak olan cennete azapsız girebilecek olan, cehenneme hiç uğramadan cennete girebilecek olan fırka kimdir? Fırka-tü sünneti vel cemaati Ehli sünnet vel cemaat fırkasıdır. Yani 73'ün bir ehli sünnet vel cemaattir. İşte onlar kurtuluşa ereceklerdir. Geri kalan 72 fırkadır. Bu 72 fırkanın hepsi cehennemliktir. Müslümanınız dedikleri halde, namaz kıldıkları halde, kıbleye döndükleri halde, hacca gittikleri halde bu, bu iş kesin böyle. Çünkü Efendi Hazretlerimizle yine bu hafta cumartesi günü uzun uzun konuştuk, buyurdular, amelde müsamaha vardır, itikatta müsamaha yoktur. Bunun üzerine birkaç kere durdular. Yani insan bir şeyini eksik eder, efendim bir namazı kaçırır, uykuya kalır, efendim oruç borcu olur, zekattan borcu kalır, hacca gitmeden ölür mesela. Bunlarda müsamaha vardır, tevbe kapısı açıktır veya şefaat erişir, bir şey olur belki. Ama itikatta müsamaha yoktur yani inançta yanlış varsa onun affı yoktur ona şefaat da teluk etmez çünkü ma min şefiiin min ba'dizin. Allah izin vermeden kimse şefaat edemez Allah ta kime izin vermez itikadı düzgün olmayan hakkında şefaat'e izin vermez Onun için o gün şefaat ancak Allah'ın izin verdiklerine illâ men edine l'rahman ve rodi leu kavla Allah kimin hakkında şefaat edilmeye izin verdiyse, kimin sözünden, inancından razı olduysa allah Teala ona şefaat izni verir. Yani bir peygambere sen buna şefaat edebilirsin buyuracağı zaman o şefaat edilecek insanın allah Teala'nın razı olduğu şekilde inanıp ikrarda bulunmuş olması gerekir. Ayet-i Kerimeler bu hususta açıktır. Şimdi demek ki ehli sünnet vel cemaatten başka kurtulacak yok. Geri kalanı yandı bir el sünnet kaldı. O zaman bizim el-i sünnet olmaktan başka çaremiz yok. E hocam ben bize el sünnetiz derseniz. Ya dur bakalım bu mektupta konuşacağız şimdi. Bu mektup beyan edecek. Sen şimdi yoğurdum ekşi diyen yok. Herkes ben el sünnetim diyor. Şimdi Vehhabilere sorsanız bize el-i sünnetiz diyorlar. Başka el sünnet yok. Eş'ari, Maturidi, Hanefi, Şafi hiç. Onlar diyor sadece bize el-i sünnetiz. E siz nesiniz? Ne oldukları belli değil. Hangi mezepten siz hanbeliyiz diyor. Ahmed ibn Hanbel böyle diyor, diyor, diyor, diyor ki Abdülvahap böyle diyor, Muhammed ibn ya, böyle. Ya sen ah de ibn Hanbel'e bağlayım diyorsun. Bu adam nereden çıktı bu adam? İngilizlerin acanı bilmem ne geldi, sizin itikadınızı bozdu. Sen niye 100-200 sene evvelki adama bakıyorsun? Madem Hanbeli'sin, Ahmed'in Hanbel'in görüşlerine baksana, kitaplar dolu. Adamları e, müçtehitlerinden, mezheplerinden, imamlarından ayırmışlar, böyle bir orta yol çıkartmışlar ve yoldan ayırmışlar. Ama onlar ne zannediyor? Kendini eli sünneti zannediyor. Onun için bu izanla olmaz. E, tehlike olur. E, dünyada kendisini avutur. Ahirette ve ve de'aluv minallahi Hiç beklemedikleri, hesaba katmadıkları şeyler Allah tarafından kendilerine zuhur eder. Bu itibarla ahirette pişman olmamak için, geriye dönüş istememek için, zaten istesen de yok. Şimdiden inancı düzeltmek lazım. İtikad tasfih ve gözden geçirmek lazımdır. Fefil men'u minel iltifati ile fırk mübtediati ve ihtilaf ve ma yunasib dalik. Mektubun konusundan biri de bitatçı fırkalar reformist dediğimiz yenilikçi inançlara sahip olanlar. Bu yenilikçi inançlara sahip olanlar ne demek biliyor musun? Şimdi 1400 sene sonra gelen yenilikçiler değil. Bunlar da dahildir ama Resulullah sallallahu aleyhi ve, ve sahabı zamanında olmayan uyduruk Yeni fikirler. İşte mutezile Resulullah ve sahabı zamanında yoktu. Cebriye yoktu. Şia yoktu. E, Vehhabiye yoktu mesela yani. Vehhabiye ana fırka sayılmaz zaten de. 72'de ismi yok. Çünkü o 72 o hemen kısa zaman içinde peydalandı. Bunlar uzantılar. E, mesela Vehhabiye mücessimenin uzantısıdır diyebiliriz. Çünkü mücessime Allah'a şekil ispat ettiler. İşte eli var dediler, ayağı var dediler. Bizim gibi iner, bizim gibi çıkar dediler mücessime. Onun uzantısı İbni Teymiye diyelim. İbni Teymiye de o yoldan gitti. Allah benim indiğim gibi iner dedi falan. Allah'a kullarına benzetti, kendisine benzetti. İbni Teymiye böyle bir çığır açtı, bozuk çığır açtı mesela. abiler buradan geliyor. Ama şimdi 72'de sen Vahabi diye bir şey bulamazsın. Çünkü 72 fırkasının kimler olduğunu Şehristane Hazretleri El Milal ve Nihal isimli eserinde tek tek beyan etmiştir ama bunların her birerinin içerisinde uzantılar vardır çünkü bir şia mesela 24 fırkaya ayrılır ama genel ismi şiadır ama bunun uzantıları 24 fırkaya ayrılır kimisi Hz. Ali'ye Allah der kimse peygamber der efendim kimisi Ebu Bekir'den Ömer'den üstün der ama Huzur Ebu Bekir Ömer'e söver haşa böyle grup, grup grup çeşit çeşit insanlardır bunlar ama 24 fırkanın hepsini topladığın zaman gulattır mesela en azılıları Allah, Hz. Ali'ye Allah diyenlerdir Bunlar mesela şianın içindedirler hep. Şianın kısımları var. Hepsinin itikadı aynı değildir. Her tarla aynı sabanla sürülmez. Hepsi hakkında da aynı hüküm verilmez. Farklı inançlarını seçmek, temiz etmek, ayırmak lazımdır. Ama illaki her fırka ne olur? O bir ana başlığa tabi olur. Onun için şimdiki Vabilerin nerede 72'nin neresinde diye aramağa kalkarsan bir kısmını Hariciler tarafında bulursun Bir kısmını mücessime tarafında bulursun Kimisi de efendim Şey yapar Oradan buradan alır Biraz ondan alır biraz ondan alır Karışık karışık uyduruklar çıkarır Şimdi bu zamanda öyle insanlar çoktur Bir kısmı mutezileden alır Bazı inançlarını Caferilerde şiadan alır Bazı inançlarını Vehabilerden alır Bunların şimdi bu memlekette televizyonları var Ulusal kanalları var Uydudan yayınları var Efendim, dünyada kitapları var, bazı İslami gazeteleri, yayınlar tarafından dağıtılan eserleri var. E bunlar da böyle, bir taraftan mutezileyi öne atar, bir taraftan cafireyi öne atar. Böyle saçma sapan bir karma çıkarmışlar ortaya. E Allah Teala hepsinin kötü inançlarından, yanlış fikirlerinden bizi ve çoluk çocuğumuzu ve sevdiklerimizi muhafaza eylesin. Amin. Ama bu işler amin demekle de olmuyor. Hem amin diyeceğiz, hem dua edeceğiz, hem de hassasiyet Kespedeceğiz. Yani kim yanlış Konuşuyor? Kim eli i sünnetten muhalif konuşuyor? E şimdi biz söylüyorum şu adam diyor Hocaefendi ne var? E sen de bir tek kendin kaldın Ya başka herkese diyorsun o yanlış o yanlış o yanlış. Ya mübarek adam öyle şey olur mu? Ben herkese yanlış diyor muyum ya? Doğru insanların da isimlerini veriyorum Yanlışların ismini niye veriyorum? Yanlışların sayısı az Doğruların ismini niye veriyorum? Doğruların ismini ver veremeyecek kadar çok El-i Sünnet itikadında Olan hocaefendilerin, alimlerin Bunlar ilahiyat mensuplarından da var. Efendim, e, sayısı çok. Ben şimdi onlar nasıl sayayım? Bin tane doğru adamı sayacağıma beş tane yanlış adamı sayarım. Niye? Bunlardan sakının demek için. E, onun için dikkatlerinizi çekiyoruz. Bazı isimler veriyoruz. Özellikle internet konuşmalarımızı takip edin. Cübbelahmethoca.tv'de. He onlarda da isim de veriyoruz, cisim de veriyoruz, müşakhas örnek de veriyoruz. Ve delillerini ve hangi kitabının neresinde ne demişler, cevabı şudur. Böyle konuşmalarımız oluyor tabii, bu olması gereken şey. Ama isim veriyorsak da, beş kişi, on kişinin adını verilmekle beraber, herkes kimseyi beğenmiyor, bir kendini bırakıyor demek bana iftira olur. Haksızlık olur çünkü ben doğru inançta olanlar sayılamayacak kadar fazla olduğu için onların adını veremiyorum. İnançlarında inhiraf ve yamulma e, olanların Sayısı azdır. Elhamdülillah azdır. Allah daha da az etsin inşallah. Onlara da idaetler versin. Onlara da düzelme nasip etsin. Amin. Duacıyız, duacı değiliz. Bu itibarla biz tabii ki yanlış fikir sahiplerinin e, burada görüşlerini beyan ediyoruz. Diğer özel konuşmalarımızda isimlerini de beyan edebiliyoruz. Soranlara tabii cevap da verebiliyoruz. Şunun kitabı okunur mu? Şunun sohbeti dinlenir mi? Şunun tefsir dersine gidilir mi? Efendim şunun programı dinlenir mi? Böyle soranlara da cevap da verebiliyoruz. Çünkü bizim elimizde bir kıstas var, bir mizam var, bir ölçü var, bir terazi var. Bizim bu hususta hassasiyetlerimiz var. Onun için biz bu hassasiyetlerimizden vazgeçemeyiz. Kimse de bunu bizden talep edemez. Çünkü o zaman bizi yamukluğa davet etmiş olurlar ki bu davetlerine bizden icabet bulamazlar. İnşallah bulamasınlar. Şimdi bu mektup ne diyor? Bidat sahibi fırkalara. Yani burada ne dedik? Bid'at ne demek? Yenilik. Reform diyorsunuz şimdi. Bu yenilik nereden başlıyor? Hemen sahibi-i kiramın peşinden yani Efendimiz sallallahu aleyhi vefatının ardından hariciler çıktı mesela. Hemen bir zaman sonra mutezile çıktı. Yani bunları hemen hemen ilk üç asırda hepsi 73'ün hepsi 72'nin diyelim zaten. Bir tanesi zaten Resulullah'ın mezhebi, el-i sünnet ve cemaat. Diğer Fırakıda haline sapık fırkalar, 72 fırka hemen ilk 3 asırda tamamlanmış gibidir. Ekseriyet itibariyle. E şimdi bugün de onların uzantıları mevcuttur. Bunlara iltifattan, yönelişten, itibar etmekten, sözlerini dinlemekten, delillerini istemekten engellemek bu mektubun konusu. Onlarla karışıp görüşmek, onlarla hasbihal etmek. E siz de efendim delilinizi sunun biz de sunalım bakalım millete açıklayalım herkes tercih etsin gibi Böyle müsamahalı yaklaşımlarda bulunmak hem Taviz vermek Bunlardan engellemek hususunda Bu mektup yazılmıştır Ve buna münasip konularda ihtiva etmektedir Kıymetli dinleyenlerimiz Maalesef bugün bu tehlikeyle karşı karşıyayız Müslüman halkımız Kafası karıştırılmak istenmekte kim neye inanacağını şaşır, şaşırtılmakta, su bulandırılmakta, Efendim, bulanık suda balık avlanma çabasına girilmektedir. Burada tabi misyonerlerin Yahudi ve Hristiyanların da büyük payı vardır. Onlar arkadan bu işleri kumanda ederler. Hristiyanlar biraz daha açık çalışırlar, misyonerler. Yahudiler biraz daha gizli çalışırlar. İslami cemaatlerin bazılarıyla da irtibat ve alaka kurarlar. Bu İnsanlar kimi iyi niyetle, kimi kötü niyetle, kimi bilerek, kimi bilmeyerek işte efendim bir orta yol bulalım, e, orta bir çizgiye gelelim. Ben biraz geleyim, sen biraz gel derken e, şirazesinden işi kaydırırlar ve böylece cahil halk da ne yapacağını şaşırır. Onun için Ehl-i Sünnet ve Cemaat mezebinde olmayan, Resulullah sallallahu aleyhi ve veya sahabı zamanında olmayan hiçbir münasebet, hiçbir ilgi ve alaka caiz değildir yasaktır, tehlikelidir. Onun için İmam-ı Rabbani Hazretleri bu hususa dikkat çekmektedir bu mektubunda. Rezaqanallahu subhanehu ve iyakum El istikamete ala caddeti şeriatil Mustafaviye ala sahibihez salatu ve ve tehiyye. allah Teala bizlere ve sizlere Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şeriat caddesi üzere istikameti doğru çizgide yürümeyi o dost doğru yolda sebat edebilmeyi nasip eylesin. O yolun, o şeriat caddesinin sahibi olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salatlar, selamlar, tehyeler ve ikramlar olsun. Amin. Haza ve'l-emru ve'l-baki min'l-abse. Bir mısra ile başlıyor mektubuna. İşte gerçek iş benim bu anlatacaklarımdır. Ben şimdi neler size yazıyorsam, neler anlatıyorsam, ellerinizle, dişlerinizle sımsıkı sarılmanız gereken dünya ve ahiret, saadet ve selametinizi kazandıracak olan faydalı iş budur. Bunun dışındaki inançlar, fikirler, ameller, gayretler fuzuli kabilindendir, abestendir efendim e, ve insanın dünya ahiret sermayesini zayeden eden boş işlerdendir. Şimdi ben size ne diyorum? Ne anlatıyorum? Ve kullu firkatin minel firakı selâthi ve seb'în yed'ûne ennev el li şerîati ve bi kevnîm nâciyn Şimdi 73 üç fırka var. Hadis-i şerifle sabittir. Bu 73 üç fırkadan her bir fırka sorarsan derler ki iddia ederler ki Şerata uyanlar asıl biziz ve kurtulacak olanlar gerçekte biziz buna kesin gözüyle bakarlar ayet-i kerime getiriyor hemen estaizu billah kullu hizbin bima ledeyhim ferihun her cemaat kendi her bölük her fırka her güruh kendi yanlarındaki itikat inanç ve fikirle sevinicidirler memnun olucudurlar ve inançlarından razıdırlar hiç inançlarından ayrılmaya en ufak bir meyil ve ihtiyaç duymamaktadırlar. Biz bu inançta cennete gideriz demektedirler Allah Teala. E, Aa kelimesinde müşriklerden olmayın buyurduktan sonra minellezine ferru dinen ve kano şiaa dinlerini parça parça edenlerden. Bak ayet bu şia şia olanlardan grup grup olanlardan ayrılanlardan olmayın. Her bir cemaat kendi inancını beğenir. Ayeti müstaq halim menaktu vaktim. Bu 73 fırkadan her bir ellerinin tabii El-Sünnet de buna dahildir. Çünkü El-Sünnet de kendi inancıyla mutmaindir ve razıdır. Ben şimdi El-Sünnet olduğumdan ve El-Sünnet itikadını bildiğim kadarıyla e, taşımamdan ferah duyuyorum. Memnun oluyorum, hamd ediyorum. Onun için 73'ün hepsi de kendi inancıyla ferahlanır. Mesela bu mektubun beyan üzere onların halini doğrulayan ve vakitlerinin peşin sermayesini teşkil eden ayet kerime budur. Peki. وَهَمَّتْ دَل۪يلُ الَّذ۪ي بَيَّنَوْنْ نَب۪يُّ الصَّادِقُ عَلَيْهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ اَكْمَلُهَا وَمِنَتْ تَسْل۪يمَاتِ اَفْطَلُهَا Her haberi doğru olan Muhammed Mustafa ki sallallahu ale, aleyhi ve sellem salatların en mükemmeli ve selamların en üstünü onun üzerine olsun onun açıkladığı bir delil var o delil neye dair ala temyizi firkatin naciyetin mintilkel firakil müteaddideti bu 73 fırka içerisinden kurtulacak tek fırka olan ehli sünneti diğerlerinden temyiz seçebilme ve ayırma hususunda serd ettiği delil Resulullah Efendimiz'in şu hadis-i şerifindeki beyanıdır Kıyla ve menüm ya Resulullah soruldu hadiste Ey Allah'ın peygamberi 72 fırka cehennemdedir bir fırka cennettedir buyurduğun o fırka hangi fırkadır? Onlar kimdir ya Resulullah sorusuna buyurdu cevabında en alehi ve ashabi onlar benim ve ashabımın yolu üzere olanlardır. Yani ben hangi inançtaysam, ashabım hangi inançtaysa o inançta olanlar işte ancak onlar eli sünnet vel cemaat. Ben deyince sünnetin temsilcisi odur, ashabım deyince cemaatin teşk teşkilcisi de onlardır. Çünkü ashab cemaati temsil eder. Onun ben buyurmakla da yetinmiyor. Eshabımın da yolunda gidenler buyurarak hem sünnet hem de cemaat mefhumlarını baş kafamıza böylece sallallahu aleyhi ve sellem kazıyor, yerleştiriyor. Tabi bu hadis-i şerifte direkt cemaat lafzını göremiyorsanız da buna şaşmanıza yok. Çünkü başka hadis-i de vardır. Tirmizi hadisinde فَاِنَّهُ مَنْ فَارَكَ الْجَمَاءَ fakat galeri Arap katil İslam'ı Kim cemaatten karış ayrılırsa bu ne demektir bu cemaat? Yatsı namazının cemaatine gitmeyen demek değil. Efendim yahut da yatsı namazının cemaati önde duruyor bu da bir karış geride durdu demek değil. Cemaatin inancından, ashab-ı kiramın itikadından bir karış ayrılan yani azıcık bir ayrılma gösteren İslam ipini boynundan çıkarmış olur. Ancak Geri dönerse tevbesi kabul olur. Yine başka bir hadis-i şerifte <gülüyor> Cemaatten karış ayrılan cehennem cemaatlerinden olur. İşte o cemaatten kastı nedir? Kainat efendisinin cemaat inancıdır. Çünkü normal namaz cemaatinden geri kalan cehennemliktir diyemezsin. Ama cemaat inancından geri kalan kesinlikle cehennemliktir cemaat inancı hangisidir Resulullah sallallahu aleyhi ve ve sahabının inancıdır şimdi burada meseleler var temas etmemiz gereken güncel konular vardır e buna daha önce bir kıssayla gireyim sonra konuyu şerh edeyim üstadımızın üstadı Hacı Ali Haydar Efendi Hazretleri 4 mezhep mühtüsüydü evliyanın kutbu ve gavsiydi Ondan sonra dört padişahın Abdülhamit rahmetullahi den itibaren dört padişahın huzur hocası idi. Mecellede de e, beyoşira muamelat bahsinin müellifi idi. Bu Allamezat 120 yaşına kadar yaşamış. Son ömründe Üstadımız Hacı Mahmut Efendi hazretlerini yetiştirmiş. Efendim Ömer Nasuhu Efendi duymuşsunuz. Diyanet reislerinden İstanbul Üniversitesi Ömer Nasuhi Bilmen, İstilat-ı Fıkhiye sahibi dünyada eşi yok. Araplarda bile misli olmayan bir eseri yazmış. İstilat-ı e, ilmi hali meşhur, Tefsiri meşhur, bütün eserleri muteberdir. Bu mübarek zat Ömer Nasuhi Bilmen, Rahmetullahi Aleyh, Ali Aydar Efendi Hazretlerinin dördüncü katibiydi. Yani sırada mecelle hazırlanırken e, heyette dörd, katip yazıcı dördüncü. Düşünün Ali Aydar Efendi Hazretleri kimdi? Hacı Sami Efendi Hazretleri, Mehmet Zahid Kotka ben Hazretleri ve şair zamandaki e, Alvalı Efe Hazretleri Erzurum'daki ve şair zamanının bütün velileri, şeyhleri, alimleri, işte, işte Ali Yektağ Efendiler, Beşiktaş Mühcüsü Efendiler, Fatih Mühcüsü Ali Yektağ Efendiler hepsi daha artık isimlerini bizim sayamayacağımız kadar Bekir Bekiraki Efendiler ve şaire bütün bu e, ulema Osmanlı'nın son dönem uleması ...kendisine bağlıydı, kendisini ziyaret eksik etmezlerdi. Bu alaydar efendi hazretleri, efendi baba diye tabir ettiğimiz bu mübarek zat... ...bir gece İsmet Baba tekkesinde tabii yeri orasıydı. Orada zikirle meşgul olurken birden şeytan önüne çıktı. Bunu biz nerede yazdık, detaylı bir bilgi almak isteyenler... ...efendi hazretlerimizin, üstadımız Hacı Mahmut efendi hazretlerinin ruhul furkan teşhiri var... O Ruhül Furkan tefsirinde Bakara suresinin cüzün son sayfasında bu kıssa yazıyor. Tafsilatı oradadır da. Şeytan karşına çıkıyor ve diyor ki e, Alaedir Efendi Hazretleri Melun defol ne işin var senin burada? Deyince diyor ki sana bazı sualler sormaya geldim. Allah dostlarından bazılarının e, görüştüğü sabittir. Efendim bu böyle olur mu? Kimse diyemez çünkü Muhammed İbni Vasi Hazretleri çok meşhurdur, geçmiş büyüklerdendir. Selefi Salihinden sayılır, onun yoluna şeytanın çıktığı ve ona efendim sorduğunda sen kimsin, ben şeytanım, e sen ne arıyorsun benim yolumda dediği zaman, aman bazı dualar biliyorsun, her sabah o duaları okuyorsun, benden sığınma duaları, onu kimseye öğretme diye Rica etmeye geldim. Zaten bir daha yoluna da çıkmayacağım. Önüne de görünmeyeceğim. Ama kimseye öğretme dediğinde Muhammed bin i Hazretleri vallahi ben onu kimseden gizlemeyeceğim diyerek o duaları bize öğretmiştir. Arapça dualardır. İşte Ya Rabbi sen e, bizi gören bizim görmediğimiz bir düşmanı bize musallat ettin. Onun şerinden muhafaza et diye başlıyor. Böyle bir duadır. Allahümme sallat te'aleine adüven bina basira diye gidiyor. Şimdi Muhammed bin i Hazretleri gibi birçok zevatın Şeytanla görüştüğü sabittir, Peygamberlerin de görüştüğü sabittir, velilerin de görüştüğü gördükleri sabittir. Bunun kısası çoktur e, Sanki mütevâtir, manem mütevâtir diyebiliriz bu olayı o kadar. Bu hususta e, gördüğümüz kısa vardır, rivayet vardır. Ali Aleyhisselam da Hazretlerinin de karşısına çıkıyor, diyor ki soracaklarım var, sor diyor, defol sor da defol. Diyor ki hangi mezepten sen? Ali Adir Efendi buyuruyor ki ehli sünnet mezhebin derim. Peki diyor, sen hak mezhebi üzere misin? Ali Adir Efendi diyor, evet hak mezhebi üzereyim. Şeytan diyor ki, ama 72 fırkanın her biri biz hak üzereyiz diyorlar. Sen de diyorsun ki ben ehli sünnet üzereyim ve hak üzereyim. Senin hak üzere olduğunun delili nedir? deyince Ali Adir Efendi Hazreti bir ayet okuyor. Şu anda o ayetlerin tafsilatı, efendim, bizde hazır değil. Çünkü çok uzun bir muhavere oluyor. Görüşme konuşma oluyor. Saatler sürüyor. Bir ayet okuyorum buyuruyor. Kendisi anlatıyor bunu. Onu kendisinden dinleyen kim? Üstadımız Hacı Mahmut Efendi Hazretleri. Mesela ilk ravi dinleyenlerden. E bir ayet okuyorum diyor. Şeytan da bana bir ayet okuyor. Öbürlerinin görüşüne sanki efendim bir kapı açan. Bir mana, yoruma müsait olan bir ayet okuyor. Ben bir ayet okuyorum, o bir ayet okuyor. Ben bir hadis okuyorum, o bir hadis okuyor. Böylece, şeytan beni baya uğraştırdı diyor. Saatler geçti, e, baya darlandım. Yani sıkıntı yaptı bana. E, onu yenememek, pes ettirememek, mağlup edememekten dolayı bir sıkıntı geldi içime. O ile beraber, ee, zaten Ali Hayter Efendi Hazretleri ayakları tutmazdı son zamanlarda falan. Yatağın üzerinde otururdu. Yer yatağı üzerinde. Ee, yatağın üzerinde e, sırtımı yastığa doğru koydum. Ağırlık geldiği için şeytan başımda bekliyor. Öyle duruyor. Efendim ayet hadis, ayet hadis, ayet hadis. Ben okuyorum o okuyor, ben okuyorum o okuyor. Muhtezilenin delili şu, Cebriye'nin delili bu, Müşebbiyenin delili bu, Mücevçiven... Böyle bir şeyler öne atınca, sırt üstü yatınca, sırt üstü yatmaktan bu fazilet vardır. Sırt üstü yatmak peygamberlerin yatışıdır. Sağ, sağ üzere yatmak ulemanın yatışıdır. Sol üzere yatmak ümeranın yatışıdır. Çünkü onlar çok yemek yerler, çok yemek yiyen Sola yatması lazım, hazı için. Yüz üstü yatmak da şeytanların yatışıdır. E, bu yüzden peygamberlere vahiy geldiği zaman sırt üstü yatarlardı. Bunun da hikmeti sebebi nedir? Beyin otururken, insan otururken beyin kendini oturtmak ve e, dik tutabilmek için e, gücünden bir kısmını e, kendini ayakta tutabilmeye harcadığından tam efendim, kapasite çalışamıyor. E, sırt üstü yattığın zaman vücudu ayakta tutma derdi kalmadığından e, hafıza e, anlayış e, beyinde kümeleniyor, bir, bir toplanıyor ve böylece daha kolay anlayış hasıl oluyor. Ezberleme hasıl oluyor veya düşünce hasıl oluyor. E, Efendi babamız da ben diyor üstü yatınca Allahu Teala şu ayeti aklıma getirdi. Bakara suresinin birinci cüzün bir, yani cüzün başındaki sayfa. Ve kâlu kûnû hafızlık yapan. Herkes oradan başlar. Herkesin bildiği sayfada. Estaizülle feynâmenû bimislimâ âmentum bihî fekadih tedew ve intevellev feynnemâ fi shiqaq. فَسَيَكْف۪ي كَهُمُ اللّٰهِ وَهُوَ السَّم۪يعُ <الْعَلِيمُ> Ne buyuruluyor? Muhataplar var siz diye. Muhataplar kim? Baş muhatap Muhammed Mustafa. Sallallahu teala. Hasim. Sonraki muhatapler e, sahabe-i kiram. Çünkü o dönemde yaşayanlar ilk muhataplar. Ey Habibim ve ashabı! Eğer Yahudiler ...ve Hristiyanlar... ...bak bu ayet onlar hakkındadır... ...çünkü yukarısı ne diyor... ...sayfanın başı... ...teht ediyor... De ...Yahudiler dediler ki... ...Yahudi olun idarete edersiniz ...Hristiyanlar da dediler ki... ...Hristiyan olun idarete edersiniz ...Kulbel millete İbrahim halim... ...habibim de ki... ...hepiniz dalalettesiniz... ...hiçbirinize uyan doğru yolu bulamaz... ...İbrahim Aleyhisselam Müslümandı... ...batılları terk edip Hakk'a yönelmişti... Ancak İbrahim Aleyhisselam'ın dinine uyan felah bulur. İşte onun dini üzere benim. Ve ma ki O Allah'a ortak koşanlardan değildi. Siz Uzeyr Allah'ın oğlu diyerek, İsa Allah'ın oğlu diyerek Allah'a ortak koşanlardansınız. Ondan sonra kulu deyin. Ey Yahudiler ve Hristiyanlar. Hidayet bulmak istiyorsanız deyin. Amenna billahi ve leyleyna. Ve ma'amuzi leyleyna İbrahim ve İsmail ve İshak ve Yakub ve Esbat. Ve ma'uti Musa ve İsa. Ma'vten Nebi Rabbim. Ne deyin? Biz Allah'a inandık. Bize indirilen kitaplara inandık. İbrahim'e, İshaka, Yakuba ve torunlara, sonra gelen peygamberlere, indirilen bütün ayetlere, vahiylere inandık. İsa Celâme verilen İncile inandık. Musa Celâme verilen Tevrata inandık. Bütün peygamberlere verilen, ki Kur'an'da bunun içindedir, bütün peygamberlere verilenlere inandık. La nifaru Kubayne hadi Onlardan hiçbirinin arasında inanmak bakımından ayrım gözetmeyiz. Hepsine inanırız ve nehlü'l müslimun biz onları gönderen Allah'a ve onlara bu kitapları indiren Allah'a teslim olmuş Müslümanlarız deyin hidayetin. Bunu demedikten sonra böyle inanarak demedikten sonra dalalettesiniz ve felakettesiniz. Bu açık ayet. Peşinden ne geliyor? Fe in amenu bi'slimam entum bi Ey Habibim ve ashabı, bu Yahudi ve Hristiyanlar, feynâmenü eğer iman ederlerse, inanırlarsa bimislima amen tümbi sizin inandıklarınıza sizin inandığınız gibi. Buranın manası bu. Siz neye inanıyorsunuz? Allah a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahirete, Kur'an'a ha. Bunlara inanırsalar. Ne gibi? Sizin inandığınız gibi. Çünkü Allah'a inanıyorum diyor ama oğlu var diye inanıyor. Öyle olmaz. Siz nasıl inanıyorsunuz? Allah'ın lem yelit ve lem doğurmadı, doğurulmadı. Oğlu yok, kızı yok, anası yok, babası yok. Ve lemekullu kufvenaat. Eşi yok, dengi yok, benzeri yok, misli yok. Ha, sizin inandığınız gibi inanırlarsa, sizin inandıklarınıza, sizin inandığınız gibi inanırlarsa, işte o zaman gerçekten hidayat olurlar. Ve en tevellev sizin inancınızdan azıcık bile ayrılsalar, yüz çevirseler, dönseler, onlar onlar tam bir ayrım içinde efendim ihtilaf içinde muhalefet içinde doğru yoldan ayrılmış bir biçimdedirler. Feşek fikumullah sen merak etme yakında onların şerine karşı Allah sana yeterli gelecektir. Ve besmiul alim hakkıyla eşiden ve gerçeği bilen en iyi bilen ancak odur. Böylece bu sayfada bu Allah, bu Allah'ın boyasıdır. Ee, İslam Allah'ın boyasıdır. Biz Allah'ın boyasıyla boyandık. Rabbim bizi İslam boyasıyla boyadı. Allah o boyaya çıkarmasın. Ve <gülüyor> ee, men ahsenu minallahı Boyama bakımından ee, Allah'tan daha güzel kim olabilir? Biz onun boyasıyla boyandık. Ve nehnu lehu dün. Biz ona ibadet edicileriz. Ee, kulluk edicileriz. Ortak etmeyen kimseleriz. Evet. Ondan sonra... ولا تحاججونا bizim desin de Rabbiniz Allah iken siz Allah hakkında bizimle mücadele mi ediyorsunuz? ve ey yahudi kristiyanlar sizin yaptıklarınız sizden sorulacak bizim yaptıklarımız bizden sorulacak ve nahmu biz Allah'a ihlasla ibadet ediyoruz ibadeti ona taksed ediyoruz siz böyle yapmıyorsunuz şirk koşuyorsunuz emtekuluu ney ne İbrahim ve ismail ve ishaq ve yaqub ve ve nusara Yoksa o Yahudiler ve Hristiyanlar İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve onların torunları olan peygamberler Yahudiydiler ya da Hristiyandılar. Öyle mi diyorlar? Kul sen onlara söyle entüm Siz mi daha iyi biliyorsunuz? Allah mı daha iyi biliyor? İşte Allah bana Kur'an indirdi. Kur'an'da gerçekleri beyan etti. Sizin foyanızı meydana çıkardı, gizlediklerinizi meydana çıkardı. Ömen men min men katemü şahadaten 'indehu Allah. Allah'tan yanında bir şahitlik bulunup da onu gizleyen İnsandan daha zalim kim olabilir? Ey Yahudiler siz bilmiyor musunuz ki ahir zamanda Muhammed Mustafa gelecek? Tevrat bunu haber vermedi mi? Ey Hristiyanlar siz bilmiyor musunuz ahir zamanda Muhammed Mustafa gelecek? Peygamberiniz İncil'de müjdelemedi mi? Benden sonra gelecek Ahmet'in müjdeleyicisi. E Niye bile bile bunları gizliyorsunuz? Ve mellâhu bi gâfilne ammâ teammelûn Allah sizin yaptıklarınızdan asla habersiz değil. Bu Bakara Suresinin ilk cüzünün tüm sayfasını hemen hemen mana verdim size. Şimdi burada Allah Teala Habibi'ne ve sahabına hitabında ne buyurdu? Buyurdu ki sizin inandığınıza sizin inandığınız gibi inananlar hidayettedir. Şimdi Ali Adel Efendi babamız şeytana ne dedi? Doğruldu yataktan kalktı. Gel bakalım buraya sen. Bu ayette sizin inandığınız gibi buyurulan muhataplar kim? E şeytan da demek zorunda kaldı ki Resulullah ve sahibi. Çünkü o zaman ayet inerken kim vardı? Onlar. Peki. Resulullah ve ashabı zamanında bu 72 fırkadan konuşuyorsun bana. Mutezile'nin delili şu, Cebriye'nin delili bu, Kaderiye'nin delili bu. Konuşuyorsun. Bir şeyler konuşuyorsun. Resulullah zamanında Mutezile diye bir mezhep var mıydı? Yoktu. Şia diye bir mezhep var mıydı? Yoktu. Cebriye diye bir mezhep var mıydı? Yoktu. Mürciye diye bir mezhep var mıydı? Yoktu. Mücebbi diye bir mezhep var mıydı? Yoktu. Mücessimi diye var mıydı? Yoktu, yoktu, yoktu, yoktu. Dolu fırka. Hiçbiri yoktu. Sünnet var mıydı? Vardı. Cemaat var mıydı? Vardı. Ehli sünnet vel cemaat inancı var. Şimdi sizin inandıklarınıza, sizin gibi inananlar idâttedir. Şimdi dedi anladın mı? Ben ehli sünnet vel cemaatim. Resulullah ve ashabı nasıl inanıyor? öyle inanıyorum ve ben haklıyım diyorum. İspat ettim mi haklı olduğum? Kur'an buyurdu mu ki e, sünnet üzere e, ashabın inancı gibi inananlar idâttedir. Ben de o inancı üzereyim. Öbürleri o zaman da var mıydı? Yoktu. Olmadığına göre sonradan çıktı. Sonradan çıktığına göre Resulullah ve ashabının inancı üzere değiller. O zaman onlar hidayette değiller. O zaman şeytan sessiz kalmak zorunda kaldı. Kafayı eğdi, büktü. Onu kovdum diyor. Defol buradan. Ondan sonra da sakın bir daha buraya gelmeyeceksin. Sana burayı yasak ettim. Allah dostlarına tasarruf vermiş velilerine. Ertesi gece diyor yine geldi diyor. Camdan bakıyor. Efendim baba cam kenarında ibadet eder. Cam kenarından bakıyorum dedi. Şadırvanın orada abdest alacak yer var aşağıda. Orada dolanıyor oralarda. İçeri atlayamıyor, giremiyor. Daha yasak ettim. Onun için o kendi içerisinde kalp-i şerife sohbete gelenler için öyle buyururdu. Şeytan buraya giremez. Ben onu yasakladım burayı. Ne demek o? Buraya giremiyor ama şimdi siz burada torbayı dolduruyorsunuz, kazanıyorsunuz, kapıda bekliyor, deldirecek torbayı. Niye? Birine gıybet ettirecek, birine dedikodu ettirecek, birine yalan dedirtecek işte. Cemaate bir günah işlettirip de kazancını zayi ettirmek isteyecek. Onun için derdi buraya giremiyor ama kapıda bekliyor sizi, dikkatli olun. Malınızı muhafaza edin, kazancınızı kaybetmeyin. Allah Teala kabrini nur eylesin, derecesini âli eyleyip hepimiz tarafından kendisini hayırla mükafatlandırsın, şefaatlerine, himmetlerine dahil eylesin. Amin. Bu mübarek zatın başına gelen bu hadise, Ruhul Fülkan tefsinin birinci cildinde var. O kalıcı olur, belki konuştuğum sizin kafanızda kalmaz, oradan kitaptan da bakarsınız. Yani bu mesele ne güzel burayı izah etti. Şimdi 73 üç bir kanın hepsi ben haklıyım der, İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor, hepsi ben şerata uyuyorum. Ben kurtulacağım der, buyuruyor. İşte şeytan efendi babaya dediği gibi herkes haklıyım diyor. Bak delilleri var, şu şu şu okuduğu gibi. Ama Efendimiz ona sallallahu aleyhi ve sellem e, neyle cevap verdi Resulullah Efendimiz soranlara? Bu tek fırka 72'den nasıl ayrılacak? Şu cümlesiyle benim ve yolunda gidenler. İşte bu cümle ne yaptı? Efendim e, vasf-ı mümeyyiz oldu. Ehli sünneti diğerlerinden ayıran bir nitelik oldu. İşte aynı Efendi babamızın da e, Şeytana verdiği sus, onu Şeytanı susturup mağlup ettiği cevap Allah ona neyle ilham etti Bakara suresinin ayetindeki bu ilham nedir Ne buyuruyor burada Sizin inandığınız gibi inananlar Sizin inandıklarınıza sizin inandığınız gibi inananlar işte o e, Benim ve yolunda gidenlerle Nasıl birleşiyor Nasıl ekleniyor birbirine İkisini bir araya getirdiğin zaman da Tam ehli sünnet yolu ayrılmış oluyor. Resulullah Efendimiz'in zamanındaki itikat ve inanç neyse o inanç üzere olanlar. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki, Fethikrul Ashab, hatta burada ehli sünnet olabilmek için de şart Müslüman olabilmek için de evvela bir Müslümanlık dairesine gireceksin. Ondan sonra ehli sünnet dairesi daha dar bir dairedir. Ehli sünnet olabilmek daha hassasiyet ister. Mâ el kifâye bidikli sahib şerî. Aleyhissalâtu vesselâmü ettâhî. sahibi Muhammed Mustafa'dır. Sallâllâhu aleyhissalâ. Efendimiz sadece benim yolumda gidenler buyurabilirdi. Benim yolumda gidenleri demekle yetinmedi. Ne yaptı? Ashabımın da yolunda gidenler. Fî zâlik Bu noktada ashabı da andı. Bu, yümkün en yekûneli Mümkündür ki bu neyi anlatmak istiyor? Neyi bildirmeyi hedefliyor? Benne tarîkî ve tarîkül ashab. Benim yolu, Mesabın yolu aynıdır. O tariqun Necatman, oyun Evet, kurtuluş yolu onların yoluna uyma bağlıdır. Sadece bu yeter ki Maalikallah Teal. Önyutar Rasulullah itaat eden Allah itaat etmiş olur buyurdu Rabbim. E peki sen nasıl diyorsun ki Peygambere itaat etmeden Allah itaat olur, cennete girmek olur? Fakane itaat olur Rasulü Aynen itaat itaat Allah itaatın ta kendisidir. Ve kılavu itaati Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Aynen maası itibariyle hakikatte. Resulullah'a itaat etmemek, uymamak, emrini dinlememek, yasasından kaçmamak Allah'a karşı gelmenin ta kendisidir. E şimdi Resulullah'a uymayan adamlar, inanmayan adamlar cennete girecek nasıl dersin? Resulullah'a itaat etmiyorsa Allah'a hiç itaat etmiyor. Resulullah'ın efendim sallallahu aleyhi ve sellem emirlerine karşı geliyorsa Allah'a tümden karşı geliyor. Ve kad akhbar Allahu subhanahu ve taala cemaat zamu ve Bir cemaat çıkıp da Allah'a itaat başka, peygambere itaat başka. Bir insan peygambere itaat etmeden de Allah'a itaat edebilir. Derse, bunun durumunun ne olduğunu Allah haber verdi. Ve hakemeb bir küfriyim. Bunların kafir olduğuna Allah karar verdi. Haythukâle-sübhâne. Rabbimiz kitabında buyurdu. Yüridûne yüferrikû Allahi ve rusûli. Ve yekûlûne bi bi'bâdın ve bi bi'bâd. Nisa suresinde, 15 Saat-ı Bak ne buyuruyor. Onlar Allah ile peygamberlerinin arasını ayırmak isterler. Ne derler? Kimine inanırız, kimine inanmayız? Allah'a inanırız, peygamberlerine inanmayız. Veyahut da peygamberlerden kimine inanırız, kimini inkar ederiz? İsa'ya inanırız, Musa'ya inanmayız. Musa'ya inanırız, Muhammed'e inanmayız. Salavatullah ala nebine alim ecma'in. Bunlar, <gülüyor> katıksız kafirlerdir, kesin kafirlerdir, gerçek kafirlerdir. Hangi hoca size diyebilir ki peygambere inanmadan da olur? E, peygamber'e inanmadan olur, Allah ahirete inanmak yeter diyen adama ben sorarım, onun anlını karışlarım. Derim ki ona, gel bakalım, bir Yahudi Allah ahirete inansa, Musa Aleyhisselam'a inanmasa, Tevrat'a inanmasa, cennete girebilir mi? Giremez der. Çünkü öbür türlü ne demiş olur? Peki, Tevrat'a inanmasa, Musa Aleyhisselam ona gönderilmiş, ona da inanmasa, bunun kendi peygamberi yok, dini yok, Yahudi de olamıyor ki bu. Peki bu adam o zaman nasıl cennete girecek? Allah'a inanıyorum, ahirete inanıyorum diyecek. Musa Aleyhisselam'a, Tevrat'a inanmayacak. E peki ona inanmak şarttır derse ben o zaman derim ki e bizim peygamberimize inanmak o ayette yok diyorsan o ayette hiçbir peygambere inanma şartı yok ki. Zaten o zaman Musa Aleyhisselam'a inanmasa da olur. O zaman Tevrat'a, çünkü orada kitap şartı da yok ki. Tevrat'a inanmasa da olur. Orada melek şartı da yok ki. O zaman meleklere de inanmasa da olur. E bir Hristiyan İsa Aleyhisselam'a inanmadan, İncil'e inanmadan cennete girmez, e giremez. E bizim peygamberimize inanmadan giriyor, e ona, ona inanmadan giremez diyorsun. Ama ben de derim ki o ayette sade Allah ahiret var, o zaman İncil'e de inanmasa girer, İsa'da da inkar etse girer. O zaman nasıl Hristiyan oluyor? Zaten Hristiyan da olamıyor ama senin dediğine göre giriyor. Böyle saçmalık olabilir mi ya? İman şartında iş adamına göre tenzilat olabilir mi ya? İşte burada büyük bir bela var. Bu zihniyeti aşlamak isteyenlerin derdi ne? Şimdi millete böyle diyecekler, bu sefer bütün millet bakacak, Yahu yahu Hristiyan da cennete giriyor, ben niye boşuna Müslüman oldum canım çıkıyor, benim altı şeye inanmam lazım onun iki şeye. E ben efendim içki içemiyorum, kumar oyunu, mühim zina, haram haram haram, hocalar bizi mahvetti. E ben şimdi ne yapacağım, e Hristiyanlara içki serbest, uçakta bir gavur düştü yanıma, gavurca da anlamıyorum o arkadaş tercüme ediyor bana. Şarap içiyor orada, Şar sen diyor niye şarap içmiyorsun diyoruz, haram günah biz Müslümanız. Olur mu diyor İsa Aleyhisselam'a inan mı? İnanıyoruz İsa Aleyhisselam çok şarap içerdi diyor. Tövbe Rabbi. Şarap tulumu olmuş kendisi. İsa Aleyhisselam ne işi var şarapla? Mesele o değil. Ama adam şimdi diyecek ki madem Hristiyan da cennete giriyor, bu hoca efendiler böyle fetva verdi. E şimdi bu hocalara bu fetvayı verdirenler kim? Misyonerler, onun arkasında tabii, tabii. Dünya gücü Yahudiler. Ya bu güç ne demek istiyor, ne dedirtmek istiyor? Efendim Müslüman olmakta lüzum yok. Çünkü bu millete bunu alıştıra alıştıra üfleye üfleye yiyecekler. Sonra milletin gençlere bakacak güvenilir hocalar böyle diyor. a güvenilir. Bu zamanda muhteber köşe yazarı bunlar. E bu sefer ne diyecekler? Ya o zaman ben de Müslüman olayım? E hadi Müslümanlara diyecek hadi size elveda. Efendim cennete görüşürüz. Nasıl hepimiz cennete gideceğiz. E Müslüman kalmayacak adam diyecek ki ben niye bu kadar helal aram canım çıksın? Yahudi olayım Hristiyan olayım her yol serbest. Cennete de girmek var. O zaman mesele yok. E bu neyin içine gelecek misyonerlerin? Baktılar ki Türk milletini gavur edemiyorlar. Baktılar ki bu memleketin bu bölgeyi işgal edemiyorlar. Baktılar ki Büyük İsrail'i kuracaklar Türkiye'den bu hudutlardan toprak alamıyorlar. Onun için zaten dış güçler, iş güçler böyle çalışıyorlar, uğraşıyorlar. Efendim iç savaş, dış savaş çıkaralım da ne yapalım? Bölelim, bölüşelim. Dertleri bu. Ama Türk milleti Müslümandır. İnşallah Müslüman kalacaktır. İslam'a çok büyük hizmetlerde bulunmuş bir millettir. ...bu milletin evladı bu oyunlara gelmeyecektir. Zaten onlar da 13'ün için... E, ...Çanakkale'de geldiler, denizin dibini boyladılar... ...nerede geldilerse Allah... E, ...Müslüman Türk ordusu bunları yerin dibine geçirdi... ...bunun için bunlar da taktiği değiştirdiler. Ne yaptılar? Bazı hocaları kendi saflarına aldılar... ...gizli anlaşmalar yaptılar... ...ve dediler ki... ...millete dedirttirelim ki... ...Yahudi Hristiyan da cennete girebilir. Allah ahirete inansın yeter... ...bunu dedirtmek suretiyle... ...bizim milleti Yahudi Hristiyanların bakış açısını ne yaptılar... Efendim çok müsamahalı davrandırdılar, diyalog çizgisine getirdiler işi ve böylece hadi sen de gireceğim, ben de gireceğim, sen de doğrusun, ben de doğruyum diyerekten yakında bir panel düzenlemişler. Efendim Mardin'de cennet yapmışlar, cehennem yapmışlar, bir de Sırat Köprüsü Tattıravallı yapmışlar, Bar önde, efendim müftü arkada, ondan sonra papaz, haham hepsi beraber Sırat'ı geçmişler, yeşilliğe, cennete ulaşmışlar. Bunların cd'leri var, görüntüleri var, haberlere çıkıyor bunlar. 5-6-7 seneler evvel Harran'da, Urfa'da İbrahim'i dinler adı altında bir saçmalık sergilediler. Gittiler orada ne yaptılar? Niye Müslüman Yahudi Hristiyan alabiliyor da bir Yahudi Hristiyan Müslüman kız alamıyor? Dediler, bu memlekette Urfa gibi yerde bir Müslümanı Hristiyan veya Yahudi neyse Müslüman olmayan biriyle nikahladılar. Halbuki bir Müslüman kızın Yahudi Hristiyanla evlenmesi haramdır. Sorun Diyanet'e bakalım nedir fetva Haramdır böyle oldu halde Niye bunlar yapılıyor yumuşak olun Diyalogçu olun birbirinize iyi bakışlı olun iyi görüşlü olun hep kardeşiz Hep cennete gideceğiz A -a. Böyle bir şey olabilir mi ya Bu sefer ne olacak misyonerler Cirit atacak e Hristiyanlar da cennete gidecek Nasıl olsa al 200 euro Gel Hristiyan ol e Ondan sonra gel efendim Yahudi ol Yahudi ol diye Yahudilik davet etmez Yahudiler kendine davet etmez çünkü anasının Yahudi olması şartı var Hristiyanlık öyle değil Hristiyanlık gece Hristiyanlığa davet eder. Afrika'nın dibine kadar gider. E bu arada ne olacak? Yahudilik zaten Hristiyanlığı ne kullanıyor? Piyon kullanıyor. Maşa kullanıyor. Böylece Hristiyan olmalar efendim ilerliyor memleketimizde. Misyonerlik faaliyetlerine dikkat etmek lazım. Ama şimdi Yahudi Hristiyan cennete girecek diye bu uydurma, saçma fetva ne oldu? Bunların ekmeğine yağ sürdü. Dolayısıyla Allah'ı peygamberden ayıramazsın. Peygambere itaatsız Allah'a itaat olmaz. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve, ve ashab-ı kiram nasıl inanıyordu? Amele Resulü bima unzile ileyhim Rabbihi vel Herkes okuyor Bekara suresinin sonu. O Resulullah sallallahu aleyhi selam neye inandı? Rabbinden kendine indirilen Kur'an'a inandı. Ve hadislere inandı. Hadisler de Allah'tan indirildi. Aynen vahidir. Hadisleri inkar eden kafir olur. Kullu ame billahi ve melaiketi ve kutubi ve rusül. Hepsi neye inandı? Allah'a inandı, meleklere inandı, bütün kitaplara inandı, peygamberlerine inandı. Hepsine dediler: "La'nüferiku <gülüyor> beyne hadim ve Peygamberlerinden hiçbirinin arasını ayıramayız. Hepsine inanırız. İnanmak zorundayız. İnanıyoruz." dediler. İşte Âmenerüsül bize anlatıyor. E burada ne buyuruyor? "Benim vesabımın yolunda gidenleri hidayet üzere ederler." E Efendi babamızın okuduğu ayet ne buyuruyor? "Sizin inandıklarınıza, sizin gibi inananlar hidayetledirler." E daha şimdi Yahudilik üzere, Hristiyanlık üzere kalan, sebat eden, dinini bırakmayan, Müslüman olmayan bir insana hidayette demek, doğru yolda demek, cennete girecek demek, bu hangi dinle, diyanetle, hangi imanla, vicdanla, hangi insafla bağdaşır? Onun için dikkat edelim. Burada İmam-ı Rabbani Hazretleri daha derine iniyor. Fede'a ve nebi sallallahu aleyhi ve sellem bidun ittiba'i tariqil ashabi radvanullahi mecmain bir insan diyor sahabeye uymadan peygambere uymuş olmaz Peygambere uymadan Allah'a itaat etmiş olmaz Sahabeye uymadan da peygambere itaat etmiş olmaz Bak hadiste sahabı da kattı İş bu kadar derinken sen sahabeyi de bıraktın peygambere de uymak lazım değil Bu ne saçmalıktır Peygambere uymak da yeterli değil Çünkü peygambere nasıl uyacaksın Sahabeye uymadan uyamazsın ki Beldelik el fil hakikati Aynı masiyetin Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bir adam ben sahabeyi devreden çıkarıyorum Sahabenin yoluna uymuyorum Direkt Resulullah'a uyacağım derse O direkt Resulullah'a isyan etmiş olur Sahabeye uymadan Cemaatin inancından Yolundan çizgisinden Ayrılma durumunda Peygambere itaat düşer Direkt ona isyan devreye girer Ha onun için Müminlerin yolu Resulullah'ın yoludur Buradaki müminler sen ben değiliz ashab-ı kiram gibi istimbat ehli, içtihat ehli, ulema ı kiramın yoludur. Biz onların itikadı üzereyiz. Biz taklitçiyiz. Biz onların yolundayız. Onlar Resulullah'ın taklitçisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın tabi. Bu işler böyle. Zincirleme gidiyor. Onun için kim müminlerin yolundan, inancından ayrılır? Cemaatin inancından ayrılır. Yöneldiği yolla onu baş başa bırakırız. O yoldan çıkamaz. Bataklığa saplanır gider. Sonunda cehenneme onu girdiririz Allah buyuruyor. Allah cümlemci muhafaza buyursun. فَاَيْنَ الْمَجَالُ لِطَمَعِنَّ جَاتِ fi ذَٰلِكَ tarik. Sahabeye uymadan, sahabenin inancını e, göz ardı ederek bu yolda kurtuluş, ümidi nerede kalır? يَحْشَبُونَ اَنَّمْ عَلَى şey. Onlar kendilerini doğru bir şey üzere sanırlar ama اَلَا اِنَّمْ هُمُ الْكَادِبُونَ Agah olun, dikkat edin, uyanık bulunun. İşte onlar yalancı sahtekarların ta kendileridir kelimesi kerimesi li lihalihim onların haline ve durumuna tıpatıp uymaktadır önümüzdeki dersleri takip ederseniz inşallah Rabbim cümlemize istifadeler nasip eylesin İmam Rabbani Kudsesirruh Hazretleri'nin himmetlerini üzerimizde daim eylesin. Hepiniz davetlisiniz ve davetçisiniz insanlara duyurun Allah'ın davetçisine icabet edin ve Allah'ın yardımcılarından olun davetçilerinden olun ve Allah'a emanet olun. Esselamu Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem Ahmet Mahmut Zünlü Hoca Efendi ile tefsir dersleri.